Ebeveyn TDK'ya göre ana, baba. Ancak bu tanım güncellenmeli. Çünkü artık ebeveynin üstünde bir ebeveyn var. Medya Çocuklarını doyururken nasıl beslenileceğini, giydirirken nasıl giyineceğini, korurken nasıl güvende olunacağını öğreten geleneksel ebeveyn artık bunları ebeveyinden öğreniyor. Ebeveyn gece demiyor, gündüz demiyor. Anlatıyor. Tane tane, tekrar tekrar. En az geleneksel ebeveyn kadar sabırlı ve fedakar. Ebeveyn, geleneksel olana kendisinin ve çocuklarının karşı karşıya bulunduğu risk ve tehlikeleri anlatırken titizleniyor en çok. Çünkü her şey riskli, çok şey tehlikeli. Derken aynı zamanda elçisi olduğu sistem, ümitsizlik sevmediğinden midir nedir, her çareyi ve güvenceyi seri veriyor önüne bir çırpıda. Kırk yıllık pohçacı sanki. Şimdi geleneksel ebeveynin kendi rolünü oynama sırası. Bu bohçadan saçılanlara sahip olmalı. Çalışmalı, kazanmalı. Bu fırsat kaçmaz. Bir daha mümkün yok, ele geçmez. Aslında ebeveyn pek çok başka tavrıyla da geleneksel olanı taklit ediyor. Bize saygı gösteriyor. Tıpkı bizim çocuklarımıza gösterdiğimize vehmettiğimiz saygı gibi. Yaşça küçüklere o an bize göre imkansız olanı tutturup huzurumuzu kaçırdıklarında ne deriz? ''Aa bak kuş.'' İşte o da öyle yapıyor. Seçimi bize bırakıyor. Ya kuş ya bizim isteklerimiz.'' Bir gün büyüyüp imkansızı tutturana dek hepimiz ebeveynin çocuklarıyız. Elif Gümüş Bıçak, Yasemin A. Yaka